İllâhineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillâhi rabbil alemin, salatu ve selamu aleyhi resulüne Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Efendim bugün 24. sözün, 4. Dalının 5. meyvesini, son meyvesini inşallah beraber okuyacağız. 5. meyve, ey nefis! Mükerren söylediğimiz gibi, insan şecere-i tilkatin meyvesi olduğundan, Meyve gibi en uzak ve en cami ve umuma bakar ve umun cihetül vahdetin içinde saklar, bir kalp çekirdeğini taşıyan ve yüzü kesrete, fenaya, dünyaya bakan bir mahluktur. Ey nefis, mükerreren söylediğimiz gibi, insan şeceri filkatin meyvesi olduğunda Üstad bunu gerçekten... Nur Sarelerin birçok yerine tekrar ve tekrar söylüyor. İnsan, şecere-i meyvesidir. Burada çok önemli bir vurgu var tabi. Yani bir fabrikanın her şeyle daha kuruluşundan bütün dizaynına kadar her şeyi ürüne odaklanmış durumdadır. Mesela şeker fabrikası her şeyle şeker üretmek üzere kurulmuştur. İlk baştan daha planlanırken Sonra kurulurken, sonra işletilirken, son ihtiyaçları görülürken, bakımı yapılırken her şeyle o şekere odaklıdır. Her şey ona göre dizayn edilmiştir. Dolayısıyla amaç seviyesinde oraya odaklı bir kainat fabrikası anlamında bakılırsa da kainat fabrikası da akıllı, şuurlu, hayret ve hayranlık duygularına sahip bir mahlukatı, Semere vermek üzere kurulmuş bir fabrika gibi görülebilir. Ta başından beri her şey adeta insanı netice vermek üzere planlanmış, sonra yaratılmış, sonra işlettiriliyor, sonra da bakım ve imarı idamesi sürdürülüyor. Fabrika ve ürün benzetmesi her neyse, Aynı benzetme çok daha fıtri bir şekilde ağaç için geçerli. Ağaç sanki bütünüyle meyve vermek üzere planlanmış. ve Ona göre her şey dizayn edilmiş. Ve en sonunda nihai amaç olarak meyve hasıl oluyor. Zaten meyvenin kalbindeki çekirdek. Böyle bakıldığında ağaç niçin ekilir? Meyvesi için. Artık kainat veya yaratılış ağacı insanı netice vermek üzere kurgulanmış gibi. Dolayısıyla insan cirm olarak küçük bir şey olabilir ama kainat fabrikasının ya da yaratılış ağacının nihai meyvesi olduğundan insan bir yana, kainat bir yana diye e, hikmet e, nazarıyla bakıldığında bir neticeye ulaşmak mümkün. Onun için Üstad bu tabiri Risale-i Nur'da birçok e, yerlerde kullanıyor. İnsan, şecer-i hılkatin meyvesi. Evet. Meyve gibi böyle olduğundan meyve gibi en uzak ve en cami ve umuma bakar. Ve umumun cihetül vahdetin içinde saklar bir kalp çekirdeğini taşıyan. Yani meyvenin de aslı ve asıl kıymeti içindeki çekirdeğinden kaynaklanıyor. Çünkü çekirdekte o ağaç bütünüyle var. Ağacın nesi varsa o çekirdeğinde var. Evet o çekirdek... Küçültülmüş, küçültülmüş sanki kainat o çekirdeğe sıkıştırılmış gibi. Bir ağaç nasıl bir çekirdeğe sıkıştırılıyor? Ayrıca kainat da insana ya da insanın kalbine sıkıştırılıyor. Tabi burada kainatın kendisi değil, kainat muhteşem bir sanat galerisi. O sanatta sergilenen bütün isimler tek başına insan kalbinde sergilenebiliyor. Onun için hadisi kutsi de Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Ben... Bütün kainata sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım anlamında. Kainatta bile tecelli etmeyen bazı isimler insanın kalbinde tecelli edebiliyor. Bu yüzden Cenab-ı Hakk'ın isimlerine ayna olma, sanatına ayna olma anlamında. Ee, Cenab-ı Hakk'ın küçük ama çok en, en büyük aynası bir anlamda insanın kalbi. Evet, tabii o kalp kalp olsa gerektir. Her kalp değil. Ama her kalp potansiyel olarak e, böyle bir kıymeti haizdir. Evet, küçücük çekirdek büyütüldüğünde nasıl bir ağaç oluyor insan kalbi değer de beslenirse imanla İslamla beslenirse çaynat kadar e, muhteşem bir e, kıymeti haiz bir vazifeyi ifa etmiş olacak evet tekrar dönelim konumuza ey nefis mükerren söylediğimiz gibi insan şeceri meyvesi olduğundan meyve gibi en uzak ve en cami ve umuma bakar ve umumun cihetül vahdetin içinde saklar bir kalp çekirdeğini taşıyan yani ağacın en son meyvesi, en ucu o ağacın bütün hususiyetlerin içinde taşıyan bir çekirdek gibi insan. Ve yüzü kesrete, fenaya, dünyaya bakan bir mahluktur. Da kainat gelip gelip süzülüp süzülüp insanda adeta nihayet buluyor bir anlamda. Fakat insanda bu kadar çok çeşitli vasıfları taşıdığı, bu kadar çok cihazatla donatıldığı, her bir cihazında alabildiğine geniş bir algılama kapasitesi olduğu için insanın yüzde dünyaya dönük. Çokluklara dönük. İnsan dağılabiliyor. Zihni dağılabiliyor. Kalbi dağılabiliyor. Hissiyatı dağılabiliyor. Böyle bir mahiyetle taşıyor. Yani bir anlamda kainatı içinde topluyoruz. Ama insan bu yaratılışı gereği eğer İman ve İslamiyetle yeterince terbiye olmazsa zihni çok kolaylıkla her tarafa dağılabiliyor. İnsan asıl maksattan sapabiliyor. Gaflete, nisyana düşebiliyor. Evet. Demek ki bir tespit. İnsan kainat kadar muhteşem bir değere sahip. Ama bu değes insan eğer muhafaza edemezse kessete dağılıp boğulabiliyor. Bir hiç olabiliyor. Yani böyle bir potansiyel var ve de böyle bir potansiyel tehlike var. O zaman bize çok önemli bir şey lazım. Evet. Ubudiyet ise onun yüzünü fenadan bekaya, halktan hakka, kesretten vahdete, müntehadan mebdeye çeviren bir haytı vuslattır. Yahut mebde ve müntih ortasında bir nokta ittisaldır. İşte burada da ibadetin tanımı ortaya çıkıyor. İbadet nedir? İşte günlük gündelik hayat içerisinde gözümüze, kulağımıza, kalbimize gelen bir sürü duyguların içerisinde insanın tekrar derlenip, toparlanıp nazarını kainatı yaratan, kainatını, kainatı bir mescit gibi yaratıp insanı da alet o mescitte bir kul gibi yaratan Rabbine dönüp ona hayret ve hayranlıkla secde etmektir. İnsana düşen. İşte bu da ubudiyetle yapılıyor. İnsan unutmaya İnsan Nisyan'dan alındığı için insan kelimesi, Nisyan kelimesinden köken aldığı iddiasına göre insan Nisyan'dan alındığı için Nisyan'a müpteladır diyor. Dolayısıyla insan mahiyeti itibariyle unutmaya, dağılmaya, gaflette boğulmaya müsait bir canlı. Dolayısıyla bu insanın nazarını sıkı bir şekilde terbiye etmek lazım. İşte ubudiyet aslında bunun egzersizidir. Günde beş vakit ve sayı ibaretleri düşünürsen neredeyse günün her vakti Değişik vesilelere dönüp Rabbimizi hatırlama, onu anma, onu zikretme ihtiyacında insan. Evet. İşte ubudiyetin temel vazifesi de bu. İnsanın dağılmaya müsait olan o nazarını, boğulmaya müsait olan o kalbini sönmeye asli vazifesini aleti unutup küçülmeye, büzülmeye meyilli olan insanı, insanın bütün mahiyetini tekrar eski e, potansiyel kıymetine döndürmek için ibaret gibi bir ekserisi muhtaç. Böyle onuncu insan fenaden bekaya yani böyle sönüp giden kaybolan şeylerin arkasına düşmekten baki olana, sonsuz olana dönmek, haltla ilişkiler içerisindeyken e, boğulmamak hakkı hiç unutmamak. Evet kesretin içinde dalmayıp vahdete bir olana dönmek, Müntehadan mebde yani başla sonu birleştirmek. Yani hani ağacın e, nihai amacı meyvesiydi, meyvenindeki çekirdeğiydi. O çekirdekten öyle bir ağaç potansiyelini çıkarabilmek. Bütün bunların yolu için bir hayt-i vuslat, hayt bir kavuşma hattı yaptı, yahut mebde ve münteha ortasında bir nokta iktisaldir. İşte başlangıçta insan niçin e, yaratılmışsa, hangi fonksiyonu görmek üzere yaratılmışsa onu ortaya çıkaran şey, Ubudiyettir. Kulluktur. Evet. Nasıl ki tohum olacak kıymetler bir meyveyiz iyi şuur. Şuurlu farz ettiğimiz bir meyve. Ama içinde bir tohum saklı. Yani ağaç olma potansiyelindeki zi şuur bir meyve. Ağacın altındaki zi ruhlara baksa, güzelliğine güvense, kendini onların ellerine atsa veya gaflet edip düşse onların ellerine düşecek, parçalanacak. Adi bir tek meyve gibi zayi olacak. Evet. Çekirdek için iki yol var. Bir işte böyle kendine güvenip, kavliyetlerine güvenip, kendinde sergilenen güzelliklere güvenip, hatta onlara sahip çıkıp, böyle kendisine adeta metiyeler düzen, en alkışlayan insanların e, bu övgüsünün alkışlarının sarhoşluğuna adeta düşüp kendini onların kucağına bıraksa. Yani fanilerle düşüp kalksa. Fani zevklere kapılarını açsa ne olur? O zaman adi bir meyve gibi. Yani ağacın üstündeki bir meyve böyle kendisini bırakıverse altında eğlenen insanların kucaklarına bir meyve gibi tüketili verecek, bitecek o kadar. Bir ağaç olma potansiyelinde olan, hatta içinden ormanlar çıkma potansiyelinde olan bir çekirdek zayi olup gidecek. O kadar. Eğer o meyve nokta istinadını bulsa, yani tam yerini bulsa adi bir tek meyve gibi şey, eğer o meyve nokta istinadını bulsa, içindeki çekirdek bütün ağacın cihetül vahdetini tutmakla beraber ağacın bekasına, vakikatının devamına vasıt olacağını düşünebilse o vakit o tek meyve içinde bir tek çekirdek bir hakikatı ı külliye daimeye bir ömrü baki içinde masar oluyor. Fakat öbürü gibi yapmayıp kendisini onun bunun zevkine bırakmayıp eğer tam yerine düşse o zaman ne olacak? O çekirdekten muhteşem bir ağaç çıkacak. Hatta o ağaçtan da muhteşem ağaçlar çıkacak. Külli daimi bir hakikat inkılap edecek. Birinci meyvenin yaptığı nerede, ikincisi nerede? Evet. Yani birinci meyvenin yaptığı şey akıllılık değildir. Ani, fani bir zevk ve keyif ve alkış ve aferin insanların azanı büyük görülmek gibi bir his için kendisini yok ediyor bir anlamda. Fakat diğeri o alkışlara, iltifatlara aldırmıyor ve tam yerinde, zamanında kendisine uygun bir zemine düştüğünde o çekirdek, o, o meyve içindeki çekirdek vasıtasıyla... Mahiyetini devam ettiriyor. Ebedi bir surette. Neslini devam ettiriyor. Bir çekirdek külli bir hakikate inkılap ediyor. Bir ömrü baki kazanıyor. Öyle de insan eğer kesrete dalıp kainat içinde boğulup dünyanın muhabbetiyle sersem olarak fanilerin tebessümlerine aldansa kucaklarına atılsa elbette nihayetsiz bir hasarete düşer. İnsan da Madem kainatın çekirdeği, meyvesi kalbi çekirdeği hükmünde. Dolayısıyla bir kainat kadar muhteşem bir hakikate ayna olma ya da öyle bir hakikate semere verme e, gibi muhteşem bir kapasite ve kabiliyetteyken insan her işte çevresindeki gülüşmelere, oynaşmalere, eyleşmelere aldanıp kendisi de asli vazifesini unutup onların içerisine dalsa o çekirdeği çürüyecektir. Fani bir surette böyle büyük bir potansiyel zayi olup gidecektir. Bu ne büyük ne dehşetli zarar. Hem fena hem fani hem ademe düşer. Yani çok kötü bir şey bir defa sonra da yokluğa düşüyor bir anlamda. Hem manen kendini idam eder. Kendisini bir anlamda idam etmek gibi dehşetli bir e, tehlikeye atar. Eğer lisan-ı Kur'an'dan gelen, şey, lisan-ı Kur'an'dan kalp kulağıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa, vahdete müteveccih olsa, yani bütün kainatın, menşeinin, ehad ve samet olan Allah olduğunu bilse, kainatta ne var ne yoksa, ondan olduğunu, her şeyin güzelliğinin ondan olduğunu, her şeyin mükemmelliğinin ondan olduğunu, bize teveccühede bütün lezzetlerin, keyiflerin, Ondan geldiğini insan bilse, kendisine ve bütün zih hayatı mütevcih olan bunca güzelliği, bunca mükemmelliği, bunca nimeti insan idrak etse, Kur'an'ın ders verdiği şekilde Cenab-ı Hakk'a olarak bütün kainat namına el iyyake na'budu ve iyyake dese insan. Yani biz kainata kastederek, derek kainattaki bütün Canlıları kastederek biz yalnız sana ibadetler ve yalnız senden yardım dileriz diyebilse insan o zaman kainat çapında. Kainat adeta bir seccade ve insan bu seccadenin üzerindeki şuurlu, huzurlu, hayretli, muhabbetli bir sacit, bir abid oluyor. Kainat bir seccade kadar küçülüyor bir anlamda. O insan da o seccadenin üzerinde secdeye kapanmış bir abid hükmüne çıkıyor. Evet, kainatı insanın altına seccade gibi seriyor Kur'an-ı Kerim. İnsanın asli vazifesini insana ihsas ederek, idrak ettirerek. Evet, i̇şte o zaman insan baki bir insan olur. Yoksa hayvandan da aşağı bir mahiyet kesmediyor. İşte insan meleklerin bile ulaşamayacağı çok yüksek bir e, potansiyel taşırken, diğer taraftan hiçbir mahlukatın inemeyeceği kadar da zavallı bir duruma düşebiliyor. Ey nefsim, madem hakikat böyledir ve madem millet İbrahim yedensin, İbrahimvari, la uhi bulafilinde ve mahbubu baki'nin yüzünü mahbubu bakiye yüzünü çevir ve benim gibi şöyle ağla. Evet, biz Hazreti İbrahim'in milletindensin, milleti İbrahim'den, İbrahimiyedensin. İbrahim Aleyhisselam'da Kur'an'da birçok kısalar anlatılıyor ama İbrahim aleyhisselamın belki de dilindeki en güzel kelimelerden bir tanesi "La hu bilafirin". Ben batanları sönenleri sevmem. Dolayısıyla madem yahya İbrahim'in peşinden gittiğimiz iddiasındayız, onun kullandığı, onun kavradığı hakikatleri yine onun izinde kavramaya çalışmalıyız. Kur'an'ın bize aktardığı bu ifade son derece önemli. Usta bununla alakalı ee, kısmı buraya almamış, 17. Sözün ikinci makamında ele almış. Vaktin el verdiği ölçüde okumaya çalışalım inşallah onu da. Ben vaktin darlığından dolayı biraz da farisi ifadeleri e, okumakta zorlandığım için doğrudan mealiyle devam edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala mafala, la uhabulafilin, l- lakt n'am la min İbrahim aleyhisselam'dan sudur ile kainatın zeval ölümünü ilan eden Nâ ile uhbü lâ Evet. Kainatın zeval ve ölümünü ilan eden. Nâ ile uhbü ben filin Hani malum Kur'an'da geçen e, Hazreti Hz. İbrahim kıssasından biri eee sembolik bir anlatım tarzıyla yıldızlara, aya, güneşe bakıp sırasıyla bu benim Rabbim. Yani kainattaki muhteşem güzelliklerin, kainattaki aklı durgunluk veren bu kemalatın bütün mahlukatın bütün ihtiyaçlarını gören bunca nimetin sahibini insan tarih boyunca aramış. Bunun için hiçbir kavim yoktur ki bir Allah arayışı içerisinde olmasın. Sebebi de bu. Yani kainattaki bu ihtişamı, bu güzelliği, bu nimeti vereni insan bulmak, ona karşı minnettarlığını ifade etmek sadedinde olmuş. İşte bunu adeta sembolize eden bir anlatım var Kur'an-ı Kerim'de. İşte kainatdaki muhteşem güzelliklerin, mükemmelliklerin, nimetlerin sahibini arıyor. İşte yıldıza, aya, güneşe bakıyor. Her biri battıkça hayır bu olamaz. Ben batanları sevmem, sönenleri sevmem diye Hazreti İbrahim bu ifadeyle onu anlatıyor. Yani sevilmeye değmez bitenler, sönenler, ışığı kesilenler. O anlamda Üstad da bunu öyle ifade ediyor. En geniş manada kainatın zeval bölümünü ilan eden, ile uhbîlâ filîn beni ağlattırdı. Evet. Kainattaki her şey zeval bölümü doğru gidiyor. O zaman kainattaki hiçbir şey bu muhteşem kalbe, bu muhteşem kalbin alakasına değmiyor. Beni ağlattırdı. Fesebbet aynu kalbi qatârâtin bâkiyatin min şu'eyni'llâh. Onun için kalp gözü ağladı ve ağlayıcı katreleri döktü. Ya insan yaralanıyor. Ayrılık Yaradır, acıdır. Her şeyin bitişi, sönüşü her şeye müştak olan insanın kalbini adeta acıtıyor, kanatıyor. Kalp gözü ağladığı gibi döktüğü her bir damlası da o kadar hazindir ağlattırıyor. Güya kendisi de ağlıyor. Yani i̇nsan ağlıyor, gözyaşları ağlıyor, döküyor. Göz yaşları kendisi adeta ağlıyor. Kenardaki her şey zevalden e, sıkıntılı, acılı. O damlalar gelecek farisi fıkralardır. لِتَفْسِيرِ tefsiri مِنْ حَك۪يمٍ اَيْنَ بِيِّنْ فِي كَلَامِ اللّٰهِ Yani bundan sonraki ifadeler Hazreti İbrahim gibi bir peygamberin hakim bir insanın Allah kelamı içerisindeki sözünün tefsiri oluyor. İşte o damlalar ise nebi-i peygamber olan bir hakim ilahinin kelamı, içinde bulunan bir kelamının bir nevi tefsiridir. Güzel değil batmakla gaip olan bir mahbub. Sevgiler bir görünüp bir kayboluyorsa onun güzelliğin bir hükmü yok ya da biraz güzel sonra çirkinleşiyorsa buna güzellik denmez. Evet, güzellik dediğim baki olur. Çünkü zevale mahkum hakiki güzel olamaz. Aşk ebedi için yaratılan ve aynesi samet olan kalb ile sevilmez ve sevilmemeli. Evet, insan ebedi var olmak istiyor. Dolayısıyla sevdiği şeyin ebedi var olacağını düşünüyor. Yoksa sevemiyor. Onun için insan kuvve-i vahime ile neyi seviyorsa onun bitmeyeceği düşüncesiyle seviyor. Eğer biteceğine dair bir emare hasıl olsa o sevgi artık aşk olmaktan çıkıyor. Evet. Aşk ebedi için yaratılan ve ayn-i samet olan kalp. Evet. Cenab-ı Hak böyle bir kalp vermiş bize. Niye böyle vermiş? Ta ki Ebedi zattan başkasına, ebedi güzellikten başkasına razı olmayalım diye. İşte bu kalbin dünyevi bir sevgiliyeden e, huzur bulması, mutlu olması mümkün değil. Çünkü ebedi bir aşk için yaratılmış. Ve neyi sevsek etrafımıza baktığımızda, kestet tabakasında her şey sönmeye, kaybolmaya mahkum. Evet. Dolayısıyla bu kalp için bu faniler arasında güzel aramak, ve onunla huzur bulmak mümkün değil. Bir matlup ki, grupta gaybubet etmeye mahkumdur. Yani sabah var, akşam batıyor güneş gibarete böyle bir varmış, bir yokmuş tarzında bir şey, bir talep konusu. Kalbin alakasına, fikrin merakına değmiyor. Peşine düşüp ardından koşmaya ya da akibetin merak etmeye değmiyor. Amale merci olamıyor. İnsan emellerine konu olamıyor. Arkasında gam ve kederle teessüf etmeye layık değildir. Bırak gitsin yani. Nerede kaldı ki kalp o kalp ona perestiş etsin ve ona bağlansın kalsın? Yani aşk derecesinde, tutku derecesinde, tapar derecede insan bir güzelliğin, bir güzelin peşinde takılsın. Mümkün değil. Niye? Çünkü fani. Çünkü gidici. Çünkü sonucu. Bir maksut ki fenada mahvol mahvoluyor, o maksud istemem. Çünkü faniyim, fani olan istemem. Ne diyeyim? Evet, insan kasten bir şeyin peşine düşüyor. Fakat görüyor ki peşine düştüğü şey de bir adım sonra yokluğa mahkum. Niye onun peşine düşeyim ki? Ben faniyim. Olsa beni fenadan kurtaracak birisine muhtaçım. O halde benim düştüğüm fani olmamalı. Baki birisinin, sonsuz birisinin peşine düşmediğim yani. Bir mabud ki zevalde defn oluyor, onu çağırmam, ona iltica etmem. Çünkü nihayetsiz muhtacım ve acizim. Evet, mesela muhtaç ve aciz, hem de nihayetsiz. Aciz olan benim gibi pek büyük dertlerime evet. deva bulamaz. Ebedi yaralarıma merhem, merhem süremez. Zevalden kendini kurtaramayan nasıl mabut olur? Evet. Bu çok önemli bir vurgu. Yani kendisi Kurtarılmaya muhtaç olan birisi beni nasıl kurtarabilir ki? Kendisi zevalden kurtulamayan beni zevalden nasıl kurtarabilir ki? Dolayısıyla öyle bir şeyin peşine düşüp taparcasını ardından koşmak kar akıl değil. Evet zahire müptela olan akıl şu keşmekeş kainatta perestiş ettiği şeylerin zevalini görmek ile meyusane feryat eder. Ve baki bir mahbubu arayan ruh dahi la hubbü la feryadını ilan ediyor. Evet, Akıl, bazı şeyleri olmaktan çıkarıyor. Mesela insan bakıyor, yüz sene sonrasını düşündüğünde kendisinin hayatta olmayacağını görüyor. Ve sevdiği insanların hayatta olmayacağını görüyor. Bu insana çok ciddi acı veriyor. Hayvanların... Aklı olmadığı için zaman tasavvurları yok, geleceğe doğru bir kaygıları yok, geçmişe doğru bir sıkıntıları yok. Dolayısıyla mevcut zamanın tadını çıkarıyorlar bir anlamda. Fakat akıl ciyetiyle insan bir hastalıkla ölümü düşünüyor. Saçındaki bir beyazla ölümü düşünüyor. Dolayısıyla insan aslında peşine düştükler her şeyin üstünde bir zeval damgasını görüyor kaçınılmaz olarak. Bu da insanı ah dedirtiyor, feryat ettiriyor. Ben kayıp gidenleri, sönüp bitenleri sevmem sözüne geliyoruz. İstemem, arzu etmem, takat getiremem müfarakatı. Evet, insanın en dayanamayacağı şey ayrılık. Hem de ebedi ayrılık olursa bir daha görüşmemek üzere insan giden sevdiklerinin arkasından nasıl bakar ve kendi giderken kalan sevdiklerine nasıl bakar? Hepsi ayrı ayrı acı verir insana. Derakap zeval ile acılanan mülakatlar. Yani zevk veriyor bazı şeyler, keyif veriyor, hoşumuza gidiyor ama çok sürmüyor. Hepsi kısacık kısa maniş. ani ve fani. Bir var bir yok. Dolayısıyla böyle bir kavuşma ardından hemen ayrılık geliyorsa eğer keder ve meraka değmez. İştiyaka hiç layık değiller. Böyle bir kavuşma için arzulansın ki 3-5 dakikalık beraberlik, 3-5 dakikalık bir zevk keyif ardından ayrılık denen o dehşetli acı. Çünkü zeval lezzet elem olduğu gibi zeval lezzetin tasavvuru dahi elemdir. Böyle çok muhteşem bir cümlesi üstadım. Evet. Lezzet bitince acı veriyor. Kavuşma bitince bu acı veriyor. Hatta Zeval lezzetin tasavvuru dahi. Onu lezzet biticeği, o lezzetin biteceğini düşünürse insan daha başlarken acı duyuyor. Kısa süreli kavuşmalar daha kavuşurken birazdan ayrılacağını düşününce insan o kavuşmanın tadı baştan kayboluyor. Evet, Selemdir bu. Onun için Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz ﷺ lezzetleri acılaştıran ölümü çok zikredin derken bu manayı ifade ediyor. Hangi lezzet olursa olsun faniliğini düşünüverince insan. Bütün cazibesi yitiyor, büyüsü kayboluyor. Yani bir geceliğine sana bir cennet ihsan edilse, bir gecelik cennet, neyle, neylesin insan bir gecelik cennet? Daha girerken bile çıkacağını düşününce insan ciddi elem duyuyor. Dolayısıyla insan neyi seviyorsa eğer ya gözlerini kapayıp, gafleti dalıp o şeyin vehmi olarak Bitmeyecek, tükenmeyecek bir şey olduğunu düşündüğü için peşine gidiyor. Yoksa insan ondaki faniliği görünce bütün cazibesi, ihtişamı, güzelliği, lezzeti unufak oluyor. Bütün mecazi aşıkların divanları yani aşk nameleri olan manzum kitapları o tasavvur zevalden gelen elemlerden birer feryattır. Mecazi aşıkların. Yani aşk Allah'a olan aşktır gerisi mecazi aşktır. Evet. Çünkü bütün güzellik Allah'tan geliyor. İnsan güzeli seviyorsa eğer, asıl yerine ulaşmış sevgi Allah sevgisidir. Bari insan güzeli seviyor. Güzelliğin kaynağı olan Allah'ı sevdiği zaman insan gerçek aşkı bulmuş oluyor. Yoksa mecazi aşktır. Neyi seviyorsak Allah'ı düşünmeden mecazi bir aşk içindeyizdir. Dolayısıyla bizzat Fani sevgililerin peşine düşen şairlerin kitapları aslında tam da bu konunun mücessem örneği. Şu tasavvuru zevalden gelen elemden birer feryattır. Bütün onların şiirleri, manzum eserleri hep ahlarla dolu. Sevgiliden ah ediyor hepsi. Bir kısmı ulaşamadığı için ah ediyor, bir kısmı ulaşsa da kaybedeceği için ah ediyor. Ah, ah içinde yazılmış şiirlerle dolu o divanlar. Her birinin bütün divanı eşarının ruhunu eğer sıksan, elem kerane birer feryat damlar. Evet, o şiirleri sıksan, damıtsan, imbikten geçirsen elini geçen şey nedir? Elem kerane birer feryat. Üstad i̇şte daha önce onu söyledi, yani nasıl söylemişti? Evet, aşk ebedi için yaratılan ve aynais samet olan kalp ile sevilmez ve sevilmemeli. Mecazi mahpudlar, evet. Bu kalp Allah için yaratılmış. Allah'ı sevmek için. Hani ebedi bir sevgili için yaratılmış. Ebedi olmayan sevgililer ancak kalbi kanatıyorlar. Evet. Buna da işte mecazi aşkların kahramanları olan şairlerin kitapları şahit. İçi dışı feryat dolu. Ne feryadı? İşte bu ayrılık elemi. Ya potansiyel bir ayrılık ya gerçek bir ayrılık elemi. Evet. Kalp fıtriye olanı, fıtriye olmayanı reddediyor. Yani doku reddi gibi. Dolayısıyla kalp için fıtriye olan aşk Allah aşkıdır. Ya da Allah adına, mahlukata, Allah sevgisinden kaynaklanan bir aşktır. Burada doğrudan doğruya o şeyin kendisine insanın e, aşkla sevgili tutkuyla bağlanması mecazi bir aşktır. Kalp için futri değildir. Hatta haram bir aşktır. Bu aşk da o insan kalbi için zehir olur. İşte o zeval alut mülakatlar. Yani ayrılıkla karışık kavuşmalar. Yanda kavuşurken ayrılacağını düşünüyorsunuz. Dolayısıyla saf bir kavuşma yok. Evet, zeval alut mülakatlar, o elemli mecazi muhabbetler derdinden ve belasındandır ki kalbim İbrahim Vari la filin ağlamasıyla ağlıyor ve bağırıyor. İşte batan güneşi, ayı, yıldızı gören Hz. İbrahim gibi nasıl ben batanları, yitenleri, sönenleri sevmem diyorsa Hz. İbrahim, biz de onun yolunda giderek böyle geçici, bu muhteşem kalbin alakasına değmeyen fani, Lezzetleri, keyifleri, sevgilileri bir kenara bırakmamız gerekiyor. Yoksa çok ağlarız. Eğer şu fani dünyada beka istiyorsan, beka fenadan çıkıyor. Nefsen mariceytile fena bul ki baki olasın. Evet. İnsan beka ister, sonsuzluk ister. Sonsuzluğun bir yolu var. O da insanın fani olduğunu bilmesi ve dolayısıyla yani kendi başına insanın bir varlığı yok. Onu var eden namına insan yaşıyor. Allah bizi var etmiş, bunca nimetle donatmış ve hayatımızda nefes aldıkça devam ettiriyor. Dolayısıyla biz bizim hayatımızı yaşamıyoruz aslında. Biz kendi hayatımızı yaşamak için var olmamışız. Varoluşumuz Cenab-ı Hakk'a bakıyor. Cenab-ı Hak bizi niçin var etmiş? Hangi gayetin için var etmişse insan o yolda yürümesi gerekiyor. Bunun yolu da insanın kendi açısından yok olması, onun açısından varlığını bilmesi. Yani eneği yırtıp hüveyi göstermesi üstadın bir başka yerdeki tabiriyle. Evet. Dolayısıyla insan bu dünyada baki lezzetler arıyorsa eğer, faniliği kabul etmesi lazım insanın. Dolayısıyla fani sevgililer de reddetmesi gerekiyor. Nefse emmari cihetinde fena bul ki baki olasın. Evet. Demek ki nesemmari. Yani yalnızca kendine bakan, kendi zevk ve keyfi için yaşayan ben merkezli bir dünyadan kopması lazım. İnsan bir asker gibi buradaki bütün varlığı ona işaret ediyor. Ne tür cihazlara donatılmışsa bir sultandan gelmiş ona. Asker olarak bunu bilmesi lazım. Kendisinin onun emrine amade bilmesi lazım. Bütün cihazat ondan bilmesi lazım. Yiyip içtiği ne varsa hepsinin ondan geldiğini bilmesi lazım. İşte o zaman insan gerçek asker oluyor. Sivil kişiliğinden sıyrılıyor. Asker ünvanıyla ona mal oluyor her şeyle. İşte insan da bu dünyada benlik ve nanetten kendi namına yaşamaktan sıyrılıp Allah namına yaşamaya başladığı anda bir ordu kuvvetinde olabiliyor insan. Ve ordu mahiyetinde farklı bir varlığa kavuşuyor. Evet. Demek ki insan en eden sıyrılıp kendisindeki hüveyi, onu Cenab-ı Hakk'ı gördüğü zaman bunu böyle bilip böyle baktığı zaman kainata o zaman insan baki zevklerin kapısını açmış oluyor. Dünya perestlik esasatı olan ahlak-ı seyyeden et. Fani ol. Dünya perestlik esasatı olan ahlak-ı Demek ki ahlak-ı çirkin ahlak, kötü ahlak dediğimiz ahlakın en temel asası nedir? Dünya perestlik. Yani dünyayı sanki ebedi bir yermiş gibi, insan burada ebedi kalacakmış gibi düşündüğü zaman her şeyin değeri ve kıymeti çok artıyor insanın gözünde. Gereğinden fazla değer veriyor insan. Sonra onun için kavga yolu ortaya çıkıyor. Biriktirme, insanlardan kıskanma durumu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla demek ki dünya sevgisi en çirkin ahlakların da besleyicisi olmuş oluyor. Burada da o nokta var. Yani insan dünyanın faniliğini fark ettiği zaman dünyaya o kadar değer vermiyor. İşte bir saatliğine mesela bu saray senin dense insanın ne kadar keyiflenebilir ki? Bir saat sonra çıkacağı bir saray. Evet. İşte insan da kendisinin kendisinde ne varsa her şeyin Cenab-ı Hak'tan olduğunu bildiği gibi bu dünyanın da faniliğini bilip Asıl hayatın ahiret hayatı olduğu, bu dünyanın sadece onun için bir mezra, bir ticarethane olduğu, dolayısıyla buradan istifade edip orayı kazanmak gerektiğini insan düşünmesi lazım. Yoksa insan kendisine ben benim, dünyada dünyadır diye baktığı zaman, dünyaya gerçeklik atfettiği zaman birçok hoş olmayan, Cenab-ı Hakk'ın sevmediği çirkin ahlak ve davranışlar bizden sudur ediyoruz. Dünya perestlik esasatı olan ahlak-ı seyyeden tecerrit et. Sıyrıl fani ol. Daire-i mülkünde ve malındaki eşyayı mahbubu hakiki yolunda feda et. Yani neyimiz varsa hep sonundur. onundur. İşte Bunları artık benimdir demekten vazgeç mülkiyetten. Allah'ın mülküne kat. Zaten öyle de bunu idrak et. Mevcudatın adem-numa akıbetlerini gör. Yani var dediğimiz şeylerin kendi başlarına bir varlıklarının olmadığı bir görünüp bir kaybolduklarını fark et. Çünkü şu dünyadan bekaya giden yol fena'dan geçiyor. Demek ki bu fani geçici, ayağımızın altından her an kayacak olan, kaymakta olan bu dünyadan bekaya gitmek için bir tek yol var. Bu dünyanın fani olduğunu, dolayısıyla gözümüzün önüne ne kadar güzellikler, mükemmellikler, nimetler seriliyse hepsinin kaynağının Cenab-ı Hak olduğunu, hatta bu güzelliklerin, bu mükemmelliklerin, bu nimetlerin aslında gölgelerden ibaret olduğu Cenab-ı isimlerinin gölgelerinden ya da diğer bir cennetteki asıl nimetlerin gölgelerinden ibaret olduğu. Dolayısıyla biz hayallerle oynaştığımız, uğraştığımızı insan fark ettiğinde, evet, şu dünyadan bekaya bir yol ortaya çıkıyor. Esbab içine dalan fikri insani şu zelzeleyi zevale dünyadan hayrette kalıp meyusane fizar ediyor. İşte aslında sebepler dediğimiz şeyler perdeler. Yani güzelliğe sebep veya bize gelen bir nimete sebep bazı şeyler görüyoruz ve onlara medyun oluyoruz. Ellerini öpüyoruz, ayaklarına kapanıyoruz bir anlamda. Aslında sebepler <gülüyor> zahiri şeyler. Her şeyin arkasında Cenab-ı Hakk'ın kudreti, iradesi, rahmeti hüküm sürüyor. Insan bu esbab denilen perdeleri yırtması gerekiyor. Esbab için adalan fikri insani şu zelzeley zevale dünyadan hayrette kalıp 100 fizar ediyor ediyor. İnsan esbaba takılırsa, dolayısıyla etrafımızda her şeyin böyle birer ikişer üç gün beş gün arayla her neyse zeval bulup gitmelerinden her birinin ayrı ayrı acı duyuyor insan. Sonra feryat ediyor. Ah diyor, of diyor. Vücudu hakiki isteyen vicdan. Evet, insan gerçek bir vücut istiyor. Böyle hayal gibi değil. Bir varmış, bir yokmuş gibi değil. Vücudu hakiki isteyen vicdan İbrahim varı Levhu bilafelin eniniyle Mahbuba'da mecazi mecaziyeden ve mevcudat-ı kat kat'ı alaka edip mevcudu hakikiye ve Mahbubu serme diye bağlanıyor. Evet. Hazreti İbrahim gibi söyleyebilsek Levhu bilafelini o zaman Madem insan ebedi varlık istiyor, ebedi var olan, gerçek var olana insanın dönmesi lazım. Mecazi varlıklardan. Evet. İnsan kalbini bağlayacağı, hiç ayrılmayacağı bir sevgili arıyorsa eğer, bu gelip geçici şeylerden vazgeçip, sermediği olan bir sevgiliye, Cenab-ı Hakk'a bağlanması gerekiyor. Evet. Bu gelip geçici varlıklardan, gelip geçici sevgilerden, İnsan kurtulmalı ki ahtan oftan da kurtulsun. Ey inadan nefsim! Bil ki çendan dünya ve mevcudat fanidir. Fakat her fani şeyde bakiye-i iki yol bulabilirsin. Evet gördüğümüz şeyler fani. Fakat her şeyde bakiye giden yollar var. İki yol bulabilirsin. Ve can ve canan olan mahbubu la yezalin Tecelli cemalinden iki lemayı, iki sırrı görebilirsin. Evet. Demek ki asıl can olan, yani kalbimize can veren, asıl sevgili olan, bitmeyen, sönmeyen, eskimeyen, yok olmayan sevgili olan, Cenab-ı Hakk'ın cemalinin tecellisinden iki parıltı, iki sırrı görebilirsen, diyor Üstad, faniden bekaya yol bulabilirsin. An şart ki ama bu işin bir şartı var. Sureti faniden ve kendinden geçebilirsen. Yani görünen şeyler görüntülerden ibaret, ibarettir. O görüntülerin aslına o gölgelerin aslına ulaşabilirsen ve bu benlik davasından vazgeçebilirsen. Evet. Nimet içinde inan görünür. Nimete baktığımızda nimeti bir vereni hemen düşündürür. Rahman'ın iltifatı hissedilir. işte Bize hitap eden, bize gelen, önümüze dizilen özellikle bahar sofrasında nice nimetler var. Bunu azıcık takip ettiğimizde bu muhteşem, bu damağımızın her türlü e, tadını düşünerek, düşünülerek bize gönderilmiş. Bu muhteşem incelikte, nezakette bir iltifat, teveccühtür. İnsan bunu hisseder. Nimete bakıp, yani kedi gibi önüne atılan e, nimeti doğrudan yiyip Nimet verene bakmazsa nankör ünvanı kazanıyor insan. Bir kedi gibi yapmamalı insan. Önüne konulan nimeti kim gönderdi diye hemen dönüp bakması gerekiyor. Bir iltifattır çünkü o iltifatı yapan kim? Bu teveccüh kimden geliyor? İnsan bakabilmeli. O zaman insanın önüne dizilmiş olan bahar sofrasındaki özellikle bunca nimete bakar bakmaz nimet olduklarına idrak edip Rahman'ın iltifatını, teveccühünü hissetmeli. Nimetten inama geçsen mümini bulursun o zaman nimet asıl vereni bulursun. Hem bir hem her eseri Samadani bir mektup gibi bir sani zulcelal esmasını bildirir. Aslında neye bakarsak bakalım hepsi Cenab-ı Hakk'ın muhteşem bir eseri. Haleti yazılı birer mektup gibi bir sani zulcelal esmasını bildirir. Yani Cenab-ı Haktan bize birer mesaj, Cenab-ı Hak birçok isimleriyle bize iltifat ve teveccüh, teveccüh buyuruyor. Nakıştan manaya geçsen esma yoluyla yüle müsemmayı bulursun. Evet. Nakış oradan manaya insan teveccüh ediyor. Oradan esmaya erişiyor. Madem şu masnuatı faniyenin mazını içini bulabilirsin, onu elde et. Manasız kabuğunu, kışırın acımadan fena selin atabilirsin. İşte kainatın maksat Cenab-ı bakın zaten bu isimleridir. Eserden fiile, fiilden faile insan intikal ettiğinde her şeyin aslının Cenab-ı bakın isimleri olduğunu insan görüyor. Böyle baktığı zaman da sinema perdeleri gibi oluyor her şey. Bir şeyler gelip gidiyor ama aslolan zaten oradan zihnimize, kalbimize intikal eden şeylerdir. Evet, masnuatta hiçbir eser yoktur ki çok manalı bir laf ı olmasın. Sani i çok esmasını okutturmasın. Madem şu masnuat elfazdır, kelimatı kudrettir, manalarını oku, kalbine koy. Manasız kalan elfazı bilaper ve zevarin havasına at, arkalarından ala kadarını bakıp meşgul olma. Yani her bir eser söylenmiş bir şiir gibi adeta. Şiir söylenir, seslendirilir. Sonra ses gider. Ama zihinlere artık nakş olmuştur o şiir. Dolayısıyla gidenin arkasından üzülülmez. Evet. Bütün güzellikler de böyle birer şiir gibi nazarımıza arz ediliyor. Dolayısıyla bu kelimelerin zihnimizde hayret ve hayranlık uyandırmasından sonra artık manasını ifade etmiş oluyorlar. Artık o sesin peşine düşmemek gerek. Her şey de böyle. Kelimelerden ibaret. Kelimeler kayboluyorlar ama manaları kalıyor. İşte zahirperest ve sermayesi afaki malumattan ibaret olan aklı dünyevi, böyle silsile efkarı hiçe ve Adem'in ettiğinden, hayretinden ve haybetinden meyusane feryat ediyor. Dünyaya takılı bir akıl. Kendine odaklı bakan bir insan. Bütün adeta e, hiçliğe ve Adem'e giden, kainattaki silsireleri gördüğünden hayretinden ve haybetinden ağlıyor. Gidip kaybolanların peşine düşüyor. Hakikate giden bir doğru yol arıyor. Madem uful edenlerden, sönüp gidenlerden ve zeval bulanlardan ruh çekti. Kalp dahi mecazi mahbublardan vazgeçti. Vicdan dahi fanilerden yüzünü çevirdi. Sen dahi ey biça, sen dahi çare nefsim. İbrahim varilâ hub-ülâfilin gıyasını çek, kurtul. Fıtrata aşkla yoğrulmuş gibi sermesti cami aşk olan Mevlana cami kestetten vahdete yüzleri çevirmek için bak ne güzel söylemiş. Biri iste başkaları istemeye değmiyor. Biri çağır başkaları imdada gelmiyor. Biri talep et başkaları layık değiller. Biri gör başkaları her vakit görünmüyorlar. Zeval perdesinde saklanıyorlar. Biri bil. Marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Biri söyle, ona ait olmayan sözler mala yani sayılabilir, boşuna olabilir. Evet cami pek doğru söyledin. Hakiki mahbub, hakiki matlup, hakiki maksut, hakiki mabut yalnız odur. Çünkü bu alem bütün mevcudatıyla, muhtelif dilleriyle, ayrı ayrı namatıyla Zikr-i halkasında, halka-i kübrasında beraber la ilahe illa hu Evet aslında bütün mahlukata mütefekkir bir nazarla baktığımızda her şeyin Cenab-ı Hakk'ın varlığına şehadeti, onun birliğine şehadetini görüyoruz. Kocaman bir zikir halkası gibi adeta. Bu zikir halkasında bazen bir arı var, bazen bir bülbül, bazen de bülbüller bülbül olan Peygamber Esad-ı gibi gibisi var. Her bir ayrı ayrı dillerle onun birliğini terennim ediyorlar. لَاُهُ بِلَا فِل۪ينِ Açtığı yaraya merhem sürüyor. Evet. O da Allah'tan başka her şeyi Allah adına e, hakiki varlıktan azlettikleri için asıl varlığı Allah'a atfettikleri için ve her şeyin varlığını onun varlığının bir çeşit gölgesi olarak gördükleri için la لَاِلَى اللّٰهِ hakikati. Aslında lehubbil afilin sırrına önemli bir e, karşılık geliyor. Evet. Dolayısıyla le Allahla illallahla lehubbil hakikatinin açmış olduğu yaraya merhem sürülüyor. Lehubbil afilinin açtığı yaraya merhem sürüyor ve alakayı kestiği mecazi mahbublara bedel bir mahbubu la yazali gösteriyor. İşte gelip geçici mecazi sevgililer yerine sönmeyecek. Bitmeyecek, ebedi bir sevgili gösteriyor. Evet, Cenab-ı Hak bizlere de Hazreti İbrahim Vâri, La uhu bil afilin deyip, fanilerden yüz çevirip, baki hakik olan Cenab-ı Hakk'a mütevecci olup, onun arzuladığı, memnun olduğu, razı olduğu şekilde yaşayıp, ebedi bir alemde, ebedi bir surette, onun ebedi isimlerine, teveccühlerine iltifatlarına masar olmayı hepimize nasip etsin. Subhaneke le ilme lena illa ma allamtana innake hakim ve ahiru davane alhamd